Bir bakış açısı. Bir Kitabullah-ı Azam'dır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Recaizade Mahmut Ekrem. Kendine ve çevresine bakmasını bilenler için her zaman dalga dalga gelip gözlere akan Damla damla gönüllere süzülen varlığın ruhundaki o büyüleyen güzellikler, Özündeki ahenk, manasındaki şiiriyet, Kalpleri sevgiye, aşka, alakaya uyaran öyle bir güce sahiptir ki, Bu ledünmi hazzı duyabilenlerin, Artık dünyada zevk edecekleri hiçbir şey kalmamıştır dense mübala edilmiş olmaz. Onlara, görüp okudukları her şey kase kase muhabbet sunar, coşturur insani duygularını ve ruhlarında sönmeyen bir heyecan uyarır. Farklı bir edaya bürünür böyle bir bakış ve duyuş karşısında bütün kainat ve içindekiler. Dili çözülür eşya ve hadiselerin, canlı cansız her şeyin üzerine, bir kısım füsünlü ışıklar yağıyor gibi olur. Mekan adeta kendi buğutlarını aşar ve bir başkalaşır. Zaman daha bir deninleşerek uhrevi bir güzelliğe ulaşır. Her şey böyle nefislerden nefis bir eda ile kendini ifade etmeye durunca, var edene karşı içimizdeki sevgi, aşk ve alaka da debisini artırarak bize vuslat neşideleri mırıldanmaya başlar. Hislerimizin heyecanla köpürdüğü, duyuş ve sezişlerimizin değiştiği, idrak ufkumuzun derinleşip farklılaştığı bu türlü durumlarda çok defa gündelik alakalardan sıyrılır, bütün bu olup bitenlerin perde arkasına yönelir ve öteleşmenin ruhlarımıza kazandırdığı genişlikle şu her zaman görüp temaşa ettiğimiz kainatları barında yaratıldığımız tabiatı sevgilinin kaleminden dökülmüş harfler, kelimeler, şiirler gibi duyar ve mırıldanır. Onun neyinden dökülen nameler gibi dinler ve heyecanlanır onun tığından çıkan dantelalar gibi temaşa eder, hayret ve takdirlerle karşılar. Sonra da, karşılaştığımız bütün bu şeyleri öper öper başımıza kor. Koklar koklar yüzümüze gözümüze sürer. Ve bu vuslat koridorunda, vuslat demlerine denk, unutulmayacak dakikalar yaşarız. Duyarız O'na karşı aşk alakanın her şey olduğunu ve bütün cismani bedeni hazlara faik bulunduğunu. Hele bazı zamanlarda ahval ve şartlar gönülleri ödesine yumuşatır, derinleştirir ve semavileştirir ki, ihtimal böylelerine o esnada cennete giriniz diye teklif edilse, İç içe yaşadıkları bu aşk-ı atmosferinde kalmayı tercih edecek ve kendilerine yapılan teklife hemen evet demeyeceklerdir. Her şeyden evvel onlar burada, gönüllerinin genişliği ölçüsünde bir cennet yaşadıklarından, her gün duyup zevk ettikleri bu cennet rüyasından uyanmak istemeyeceklerdir. Saniyen bu vefalı gönüller, bizzat mahbub, maksut ve matlub olan zata müteveccih yaşadıklarından, firdevs bile olsa başka bir şeye yönelmeyi, ufukları ve mazhariyetleri itibariyle saygısızlık adledeceklerdir. Zaten öteki cennette, olsa olsa burada mümin vicdanlarda nüve halinde duyulan cennetlerin bir inkişafı olabilir onu da icmalin rahmet buğutlu tafsili hayar ve henüz meyve derme mevsimi değil der, her şeyi iman ve ümitlerine emanet ederler. Aslında hemen hepimizin ruhunun aradığı, belki de çok defa bilmeyerek arkasından koştuğu bir şey varsa, o da çevremizden aldığımız, alacağımız uyarılarla Hakk'a karşı duyacağımız aşk o alakadır. Dünyanın ruhlarımızda hayranlık uyaran güzellikleri, canlı, cansız, her varlığın birbiriyle olan içten ve sıcak münasebetleri, bütün sevmeler, sevilmeler, ümitler, tatlı hülyalar, arzular ve ihtiyaçlar, onun da olan, o sırlı alakanın bir yansımasından ibarettir. Tadıp duyduğumuz dünya nimetleri, yaşadığımız değişik haz anları, gönüllerimizde onun tevecühünün birer tecellisidir. Yaşamayı sevimli ve cazip kılan O'dur. Biz O'nun içimize attığı muhabbet kıvılcımıyla severiz hayatı. Bu itibarla da bize, munis, yumuşak ve sıcak görünen her şeyde, evvela onu sever, ona karşı alakamızı bir kere daha yeniler, sonra da kendi zevklerimizi, şevklerimizi yorumlamaya çalışırız. Onunla başlarız her şeye, onunla devam ettiririz, devam ettirilecek her işimizi. Kendimize karşı duyduğumuz her alakada, O'nun aşk ve muhabbetiyle heyecanlanır, müşahede ettiğimiz her şeyde, görüp duyduğumuz değişik işaret ve emarelerle ürperir, ağzımızı açıp bir şeyler mırıldanırken, O'nun dilimize armağan ettiği kelimelerle, O'nu duyar ve eğer gidip kör bir inada saplanmamışsak, her zaman O'ndan, Neler ve neler dinleriz. Sonsuzun güzelliklerine bürünmüş, Ne gül endam şeylerle karşılaşır, Ne çehreleri onun ziyasıyla, Süslü varlıklarla tanışır, Ne zevkine doyulmayan temaşalara erer, Ve ne sır koylarında dolaşırız. İşte böyle birine, her nasılsa o zamana kadar ihmalinin körlüğüne emanet gibi görülen bütün kapalı kapılar ardına kadar açılır. O ana kadar duyulup hissedilmedik pek çok şey bir sürpriz edasıyla ortaya çıkar. Birdenbire varlığın buhutları değişir ve insan adeta yerini, konumunu bir kere daha keşfeder ve bir kere daha talihinin gülen yüzüyle karşı karşıya gelmiş olur. Bundan sonra onun nazarında, esen rüzgardan, yağan yağmura, çağlayan ırmaklardan, dalga dalga homurdanan denizlere, gökyüzünü süsleyen yıldızlardan, yerdeki güllere, çiçeklere kadar her şey, sevgiliden birer mesaj haline alır, ve gözlerde gönüllerde o renk güzellikleriyle tüllenmeye durur. O her şeyiyle güzeldir. O'na ait olan ve O'ndan gelenler de güzeldir. Hem öyle güzeldir ki, hüşyar bir gönül, görüp temaşa ettiği her şey üzerinde, O'ndan bir kısım ima ve işaretler aldıkça, damarlarında kanı çekilir gibi olur. Ve onunla bir anlık huslat adına canını feda etmeyi dahi az bulur. Elbette ki bu konuda herkesin duyup zevk etme ufku farklı farklıdır. Çevrelerine basiretleriyle bakabilen ve ihsasları itibariyle derinleşip marifet ve ruhani hazların zirvesine ulaşan hassas ruhlar Sathiler, sathiliklerinde emekliye dursunlar, kim bilir ne engin hayaller içinde yüzer durur ve tarihlerinin sonsuza açık ufuklarında ne sırça saraylar kurarlar. Ben her şeyi ancak kendi idrak ufkumun darlığı içinde duyup hissedebildim hissedebildiklerimin de kim bilir kaçta kaçıyla şu anda karşınızdayım. Kalbi ve ruhi hayat kahramanlarının her şeyi daha farklı zevk edip değerlendirdiklerini, değerlendireceklerini düşünüyorum. Her zaman yer-gök farklılığı kadar farklı istidatların bulunabileceğine ve bunların varlığı değişik temaşa rasathanelerinden rasat edebileceklerine inandım. Onları takdir ederken, kendi zevk ufkumu sorgulamayı da himal etmedim. İmrendim o evirip çevirip insan olmanın bütün avantajlarından istifade etmesini bilen vicdan kahramanlarına ve onların ekstra mazhariyetlerine. Onlar nerede dururlarsa dursunlar, ben nerede bulunursam bulunayım, yine de kendimce hayatımın en tatlı rüyalarını, Varlık ve hadiseleri öbür yüzleri itibariyle okumaya çalıştığım demlerde gördüm. Gördüm ve o küçük ölçülerim, ayarsız kriterlerimle ne elde ettiysem, onu insan olarak yaratılmış olmama Allah'ın en büyük armağını saydım. Bazıları görüp duyduğu şeylerle yetinir. Ve vardığı nokta her neresi ise orayı marifet ve ruhani hazarın serhaddi sanır. Oysaki o istidadı müsaitse, bir hamle daha yapıp himmetini bir kez daha şahlandırı verse daha değişik bir çerçeveden kim bilir ne farklı sesler, sözler duyacak, ne göz kamaştıran renklerle karşılaşacak ne büyüleyici güzelliklerin temaşasıyla kendinden geçecek ve meğer Serhat orası değilmiş de burasıymış diyecektir. Onunla da iktifa etmeyip bir kere daha gelirse ve görüp müşahede ettiği şeylerde verse içine akan farklı manalar karşısında hayır hayır her şey şu anda ulaştığım noktada mündem içmiş diye mırıldanacak ve orasını her şeyi doğru görüp doğru okumanın son sınırı sayacaktır. Allah'ın kelimatı da, cümleleri de, o kelimat ve cümlelerden meydana gelen tekvini ve teşriği kitapları da sonsuzdur. Çok buhutludur ve ihata edilemeyecek ölçüde bir muhtebaya sahiptir. Bu sonsuzluk, bu çokluk ve bu zenginlik, istidatlara, gayretlere emanettir. Herkesin istidadına vabestedir asarı feyzi ve herkesin teveccühü kadardır ruhundaki inkişafı.